Merhaba, yeni bir haber var senden. Diyormuşsun ki Allah'a iman ediyorum, iyi bir insan olmaya çalışıyorum, helale, harama da dikkat ediyorum, yine de sormadan edemiyorum. Neden ibadet etmeliyim? Bu soruyu soruyorsan, ibadetin anlamını arıyorsan emin ol. Gerçek bir kulluk bilincine ulaşmanın eşiğindesin demektir. Bu harika ama... Her zaman yaptığımız gibi, bugün de sorumuzun cevabına kestirmeden gitmeyelim diyorum. Seninle tatlı bir fikir yolculuğuna çıkalım. Hem de bu kez Kur'an'da adı geçen hayvanların birkaçını da tanıyalım. Onlar da bize eşlik etsinler. Ne dersin? Ankebut, örümcek demektir ve 69 ayetlik bir surenin adıdır. Bu sure boyunca tabii ki sadece örümcekten bahsedilmez. Yüce Rabbimiz bu surede doğru inanca sahip olmak ve doğru bir ahlak üzere yaşamaktan ve bazı peygamberlerin hayatlarından bahseder. Ve bir ayette de Allah'tan başka varlıkların kurunmasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek anı kendine bir yuva yapar ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi diyerek... Kulluk bilincimizi sağlam temeller üzerine kurmamız konusunda dikkatimizi çeker. Peki nasıldır örümcek ağa? Bilim adamları çapı 1 milimetrenin binde birinden daha küçük olan örümcek ağının kendi uzunluğunun 4 katı esneyebildiğini belirlemişler. Yani bu iplikler inceliklerine rağmen çok dayanıklı ve esnekmiş ve her örümcek ağını farklı amaçlarına göre farklı biçimlerde örermiş. Örümcek ağları kendi çapındaki çelik tellerden iki kat daha sağlanmış. Üstelik ne kadar çekilirse çekilsin yeniden eski haline dönermiş. Kendi ağları için müthiş bir yakalama kapasitesine sahip olan bu ağ bir insan elinin çarpmasıyla paramparça olabilir. Ya arılar? Biliyor musun arılar yeryüzünden kaybolursa insanoğlu en fazla 4 yıl daha yaşayabilir diyorlar. Yaklaşık 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasını sağlayan arılar insanoğlu için çok önemli bir yapı taşıdır. Hatta evren için. İğne topu kadar mideleriyle ortaya çıkardıkları işler saymakla bitmez. Bal midesi bir toplu iğne başı büyüklüğünde olduğuna göre bir yüksük dolusu bal toplamak için bir arının midesini 60 defa doldurup boşaltması gerekir. Bir arının. Midesini bir defa balla doldurması için yoncanın 1000 veya 1500 müferit çiçeğine konması lazımdır. Buna rağmen bazı arı toplulukları bir günde bir kilodan fazla bal toplayabilirler. Ve işte bu pencereden baktığımızda görürüz ki örümceğin ibadeti eşsiz ağlar örmektir. Arının ibadeti envai çeşit çiçekten polen toplayıp şifa kaynağı ballar üretmektir. Nah. Arapça'da bal arısı demektir ve Kur'an'da bir sureye adını vermektedir. Bu sure boyunca Rabbimiz kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konuları anlatır ve surenin 68-69. ayetlerinde şöyle söyler. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye, Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamından bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Buraya kadar konuştuklarımızı ister akıl yoluyla, İster Kur'an ayetlerini rehberliğinde gözden geçirelim ya da evrendeki birçok yaratılış mucizesini derinlemesine inceleyelim. Bütün bunların neticesinde görürüz ki bütün canlılar, güneş, ay, yıldızlar, hava, su, toprak daha bir sürü bir sürü şey bu yaşamda kendilerine verilen görevleri eksiksizce yerine getirirler. Arılar çiçekten çiçeğe uçuşurken, örümcekler müthiş bir hesaplamayla insanı hayran bırakan ağlarını örerken neden diye sormazlar. Çünkü onlar özgür iradeleriyle kararlar veren canlılar değildir. Onlar Allah tarafından kendilerine verilen bütün görevleri kusursuz bir şekilde yerine getirirler. ''Ay bugün bal yapmayacağım'' diyen bir arı. A görmekten, örmekten yoruldum'' diyen bir örümcek göremezsin. Onlar sadece ve sadece Yaradan'ın emrinde hareket ederler. Peki ya insan böyle midir? İnsan yaratılışı gereği düşünür, sorar, sorgular, eleştirir, mantığını kavrar ve ondan sonra hareket eder. Daha doğrusu etmelidir. Çünkü insanı insan yapan bu özellikleridir. O ne bir örümcektir, ne de bir balarız dünyaya gönderiliş amacını, kendi çabalarıyla bulması gereken bir canlıdır o. İbadet, iradesini özgürce kullanabilen, aklıyla seçimler yapabilen ve kendi olma cesaretini gösterebilmiş insanların sorumluluğudur. Yani ben, dedem, ninem, babam, annem namaz kıldığı için namaz kılıyorsam, patronun bana ...oruç tut dediği için oruç tutuyorsam... ...öğretmenim iyi ve güzel davranışlarda bulunun dedi diye... ...iyi bir insan olma çabası gösteriyorsam... ...bu bizi değiştiren, dönüştüren bir ibadet olamaz. Ama ben artık bedenen ve fikren belli bir olgunluğa eriştiğimde... ...yani büyüdüğümde ibadetlerimin nedenini anlamak isterim... ...ve anlamak zorundayım. İyi ya ben iman ettim. Allah'ı ve peygamberi çok seviyorum. Kimseye de bir kötülüğüm yok. Benim kalbim temiz. Gerisini fazlasında yapamıyorum, yetmez mi diyen insanlarla karşılaşıyorum bazen. Bu cümlenin bendeki çağrışımları şöyle oluyor. Ben annemi seviyorum ama ona sevdiğimi söylemiyorum. Babamı çok seviyorum ama onun sözünü dinlemiyorum. Öğretmenimi çok seviyorum ama anlattığı derse çalışmak istemiyorum. İnsan ilişkilerinde bu tür cümleler duymak bende ortada gerçek bir sevginin olmadığı izlenimini uyandırıyor. Çünkü sevgi sadece bir duygudan ibaret olamaz. Elle tutulamayan yani duygularımız gibi bu tür şeylerde bir somutluk ararız. Mesela ben hastalansam sevdiğim ya da beni sevdiğini söyleyen insanların ziyaretime gelmesini, hiç değilse beni arayarak halime hatırımı sormasını isterim. Bir yakınımın düğünü olsa yanında bulunmak hatta ona bir hediye sunmak isterim. Bu ilişkilerin aramızdaki sevgiyi ve bağlılığı güçlendireceğini bilirim çünkü. insan ilişkilerinde bile bunu düşünürken beni bu dünyaya getiren aldığım nefesten içtiğim suya, en sevdiğim meyvelerden mevsimlere, anne babamdan çocuklarıma kadar her şeyi ama her şeyi bana veren Rabbime sevgimi, bağlılığımı neden göstermeyim? Onun benden açık bir dille, vahiy yoluyla, istemiş olduğu ibadetleri yapmayı neden kendime bir yük olarak göreyim ki? Üstelik yaptığım ibadetlerin hiçbirine Allah'ın ihtiyacı yokken üstelik yaptığım ve yapacağım bütün ibadetlerin tamamı benim insan olma bilincimi sahip olduğum nimetleri fark etmemi yalnızca ve sadece Allah'a dayanıp güvenmemi sağlarken onlardan nasıl vazgeçerim? Bana benliğimi armağan eden ve bu hayatta seçimler yapabilme noktasında bana güvenen Rabbime karşı nasıl duyarsız kalabilirim? Rabbimi seviyorum demek, ibadet etmem gerekiyor demektir. İbadet, kulluk şuurumun farkına varmaktır. Kulluksa ibadetlerle taçlanır. Daha ne olsun?